açık gazete. Kainat bugün 25 Şubat Cuma. Yıl 2011, ay 2, gün 56. Kasım 110. 1432 Hicri Rebiülevvel 22, 1426 Rumi Şubat 12. Günün sözü: Zorluklardan korkup kaçan eninde sonunda onun içine düşer. Gaston. Günün tarihi: 112 yıl önce bugün 25 Şubat 1899'da dünyanın ilk haber Ajansını kuran Reuters Ajansı, Baron Paul Julius Reuters 83 yaşında öldü. Ajans 1851-159 yıl önce kurulmuştu. Yemek listesi, gün 56, domates çorbası, püreli sahanda köfte, yoğurtlu pazı, salata ve sütlaç. Büyük, Büyük Sarklı Marif Takvimi mi? Merhaba herkes Açık Radyogrası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı son Açık Gazetesi Ömer Madem Ahir ve Volkan Artmıştan Olsun ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Pati Esmet'e de bir günaydın diyelim. Doğum günü falan değil ama bir dinleyicimiz sevgili dostumuz da tavsiye edildi bize. Çok da uygun düştüğünü biz de düşündük. People have the power, Pate Smith'den geliyor. Bütün güç, iktidar, halka. Pate Smith'in de yeni kitabı çıktı, kendi yazdı. Evet, Libya'dan, bütün dünyada aslında çok ciddi bir devrimci dalga yükseliyor her tarafta. Öncelik şeyde olmakla beraber şu anda Libya'da, bütün dünyada ta Çin'e kadar uzandığını görüyoruz. Bre bakalım bu devrimci enerjinin dönüşümü dünyada insanları nasıl dönüştürdüğü biraz daha sonra belli olacak. Ama tarihin yazıldığı bir çağın içinde olduğumuz apaçık ortada Libya'lı albay Kaddafi de telefonda konuşmuş. Telefonda halka sesleniş yapmış evet. durumda. Bazı kaynaklara göre ikinci, bize göre üçüncü o 20 saniyelik ilk konuşmayı da sayarsak konuşmasını yaptı. Ee, tarihin en önemli konuşmalarından biri hangisi? İyiydi. O 20 dak, 20, 20 saniyelik olan... konuşma. Yani beyaz şemsiyesiyle beyaz bir topu bir 1960'lardan kalma bir İtalyan araba Topolino olabilir mi acaba? Onun içinden beyaz şemsiyesiyle konuştu. Herkes Ş köpek dedi. E, yani eee e, dün de Farklı bir şey söylemedi aslında işte 20 dakikalık bir konuşma yaptı telefonla bağlanıp şu anda Libya'da e, muhalif güçler ülkenin e, özellikle doğusunda büyük kısmında kendi güçlerini konsolide etmiş durumdalar ve e, Trablus'un yaklaşık 50 kilometre yakındaki e, Zavi kentinde çatışmalar şiddetle devam ediyormuş. Zaten özellikle de Zaviye kentine, açı kentine seslenmiş. Zavi açı mı demek acaba? Benim o konuda bilgim yok. Kusura bakmayın. Olabilir. Ee, şey demiş, bu olanların arkasında Bin Laden var demiş. Al-Qaeda -Ka -Al var demiş. Bin Laden insanları manipüle ediyor demiş. Yaşıyor ve haplıyor müymüş? demiş. Haplıyor evet öyle bir şey. Yani e, tamamen aslında e, hafif alınacak bir şey değil. Durumun ne kadar dünyadaki durumunda ne kadar çivisinin çıkmış olduğunu gösteren bir durumda olduğumuzu gösteriyor yani bu da. Neden telefondan diye de sormuşlar. Telefon üzerinden gerçekleştirilmiş olması nerede olduğuna dair ciddi soru işaretleri doğuruyormuş. Libya'da olduğuna işaret eden hiçbir unsur yok kendisinin. Diyor. BBC Türkçe'nin yalancısıyız. Oysa salı günü yaptığı konuşmada televizyon ekranlarına bizzat çıkmıştı. Yer olarak başkent Trablus'ta 1980'lerdeki Amerikan bombardımanında yıkılmış binanın enkazını seçmişti kendisine. Evet. Orada ne kadar kahraman olduğunuzu anlatmış. Şemsiyeydi eski arabaydı enkaz derken hani bir sinematografik bir gözü de var. Belki de. Kesinlikle biraz böyle tarifim yani hafif bir Neron Hitler e, karışımı bir durum var ortalıkta aslında. Neron'u iyi tanımadım bilemeyeceğim. Biraz eski tabii senin yaşın tutmaz onu ama olabilir. De hitleri hatırladı o zaman. Evet gerçekten de böyle. Biraz öyle. da Stalin havası da yok değildi yani. Üçünün karışımı daha çok ve üç şey bugün ayrıca yıl dönümleri demişken Stalin'in de 1956 yılında bugün kült kişilik yaratma liderlik yaratma şeyini eleştiren ilk konuşma yapılmış Nikita Kruşçov tarafından Sovyetler Birliği'nin lideri 1956'da bugün yapmış onu da söyleyiz. Ee, aslında yeni bir kültte bir anlamda Libya özelinde yıkılıyor belki diyebiliriz e, Libya'daki tabi kalkışma artık devrim e, Tunus ve Mısır'dakinden farklılık gösteriyor göstermeye de başladı hani Tunus ve Mısır'da e, da şiddet olayları ölümler vesaire Bahreyn'de Yemen'de yaşandı ama Libya'daki e, ölçek biraz daha büyük ve e, kendi kehanetlerinde doğrular pozisyona geldiler. Seyfül İslam Kaddafi'nin iç savaş çıkacak kehanetinde bir anlamda belki de doğrular pozisyona geldiler. Çünkü bir iç savaş çıkarttılar. iktidardan gitmemeyi seçerek Kaddafi ailesi. ve yani En azından filiyatta böyle bir durum olduğunu söyleyebiliriz şu anda. Doğru ama Dima Hatip Twitter'ci sen çıkartmıştın o ilk ortaya bunu. Takip ediyordun. Mısır'da Tunus'tan başlayıp Mısır'da olanları da takip eden Dimatip'in tweetlerini izliyorduk. Onun bir kehaneti vardı. Üç konuşma. Onların Karabüyük'ün laneti. Üçüncü konuşmadan sonra giderler diyordu. E şimdi ve öncelikle dört yani dilden mi yayın yapıyordu? El, El Cezire'nin bir şeyi galiba Dimatip. El Cezire'nin Latin Amerika muhabiri. Dolayısıyla Arapça, Fransızca, İspanyolca ve İngilizce olarak e, yayın yapıyor. Hepsinde söylemişti. İşte 11 Şubat tarihi. Hepsini takip edeceğim. Üç konuşma. Üçün sonunda Baladın, Son, üçüncü tiradın sonunda bitiktir işin. Konuşmaların aslında sayısı da çok önemli değil bence. Yani o işin tabii ki esprisi e, bana göre. E, şimdi belki de gittikten sonra ne olacak konuların biraz konuşulması lazım. Çünkü e, bu Kaddafi'nin falan da e, işte bir e, korku metotları, yöntemleri kullanarak e, bazı şeyleri yapmaya çalıştığını görüyoruz. İşte bunun arkasında e, El-Kaide var. E, bunlar e, hapçı, işte ıvır zıvır. Ama şekli. bence asıl içerik burada önem taşımıyor. Yani üçün lanetine inanmıyor musun yoksa? İnanmıyorum. Üçün lanetine falan <gülüyor> ee, hoş bir tesadüf olur olursa da. <gülüyor> Ee, şey, Hiç şüphem yok. Bu ülkelerde Ciddi. demokrasi gelebilir mi? Konusu. Ee, i̇şte ne olacak? Sonrasında demokrasi mi gelecek? Özellikle batı medyasında, Türkiye'de de çok sık rastladığımız tartışma bunun üzerinden yürüyor. Ee, ve Ama Tarihinde en büyük şeylerinden biri, devrimci dalgalarından biri ve evet. tamamen demokrasi. ...haysiyet... ...insan gibi yaşamak üzerine kurmuşlar... ...bütün her tarafta böyle... ...işte ana akım medyayı... ...fazla takip ettiğiniz zaman hep gizli bir kaygıyı görüyorsunuz... ...böyle çok real politik bir kaygı... ...işte buradaki toplumlar... ...buna hazır değil... ...bunu kendi içinden üretemez falan şeklinde... ...zaten bu real politik yaklaşımı da aslında... ...geçenlerde Amy Goodman... ...Cezire'de... ...bir... ...çok hoş bir sohbet vardı... Çeşitli konuşmacılar arasında Amy Goodman da şeyi söyledi. Ana akım medya kalmadı dedi. Yok böyle bir şey dedi. <gülüyor> evet o da doğru. Her, aslında medya çıkar grubu medyaları diyebiliriz bunlara. Ee, ama işte bu zaten real politik söyleminde bu medyanın da çok sık çıkar grubu medyalarının da çok sık medyasında çok sık kullandığı bu söylemde de bir şey var. Hani günün Shakespeare şeyini alıntısını yapayım mı ben burada? Hı -hı. Ee, i̇sim dediğin nedir ki Romeo diyor ya çok şey aslında. Yani e, o realse diğerleri yalan mı diye düşündürüyor insanı. Öyle bir e, yukarıdan bak şimdi iteleme var sanki. E, ben de o zaman bu sorulara ana akım medyadan değil de doğrudan doğruya şeyden bu internet yani tamamen interneti falan da kapatmaya çalışıp bütün ilişki kesmeye kalktı ama olmadı. Tobruk'ta konuşan bir göstericinin ...ne söylediğine bakalım... ...oradan görebileceğiz zaten... ...yani bu insanlar ne istiyorlar... E, ...talepleri... nedir? ...nederi... E, ...Tobruk... ...kontrolde... ...kadafi yani ve... ...cellatlarının elinden kurtarıldıktan sonra... ...kutlamalar yapılıyor... ...ve insanlar neşe içinde... ...devrimci bir coşku ve neşe içinde... ...oradan da... E, ayaklanmacılardan biri ne istediklerini söylüyor. Sadece özgürlük istiyoruz diyorlar. Bir kulak verelim. These people just want their freedom. These people just want to live normal life. We just want water. We just want um, electricity. We just want to live a normal life. We want to go to school. We want to have normal lives as everyone else is living in the whole world. My brothers are being killed in other cities. My sisters are being killed. Massacres are happening. People are dying. People are dying. Just please help us. We're not even asking for animal rights. We're, we're asking for human rights here. Please help us. Please help us. Evet, protestocunun söylediği galiba ana akım medyanın da kavramakta zorluk çektiği noktalardan bir tanesi olsa gerek. Buradaki insanlar sadece özgürlüklerini istiyorlar. Sadece normal, doğal bir, olağan bir hayat yaşamak istiyorlar. Sadece su istiyoruz, elektrik istiyoruz. Normal bir hayat sürdürmek istiyoruz, okula gitmek. Ve herkesin, bütün dünyada herkes nasıl bir hayat sürdürüyorsa öyle bir hayat sürmek istiyoruz. Kardeşlerin başka... Şehirlerde öldürüldü, kız kardeşlerimde, bacılarımda öldürülmekte kitle e, öldürmeler, katliamlar gerçekleşiyor. İnsanlar ölüyor. Sadece bize yardım edin, hayvan haklarını savunmuyoruz. Yani hayvan hakları değil istediğimiz sadece insan, i̇nsan hakları diyor. Istiyor. Tabii e, hayvan hakları istenmesine bir sakınca yok ki, yani, onu da fikirli. hani. Evet ama yani bütün mesele bu. Bunun kavranmaması ve gene real politik hesaplar işte ne olacak bundan sonra diye ama ya yani, yani özellikle burada bir sese daha kulak verebiliriz. Navi yani şimdi mesela Birleşmiş Milletler işte insanlık uluslararası insanlık camiası adına, topluluğu adına müdahale edilip edilmeyeceği meselesi de çok tartışılıyor. Tamamen, Avrupa Birliği tamamen paralize olmuş durumda hem göç korkusuyla hem de ekonomik işte petrol fiyatları çıkarsa ne yapacağız, hayatlarımızı nasıl sürdüreceğiz derken Birleşmiş Milletler zaten her zaman felç olan bir kuruluş olduğu için. Şimdi çok net bir tespit var bu insanların yaptığı yani Kaddafi ve hempalarının yaptığı şey. Uluslararası alanda da suç sayılan bir eylem midir? İnsanlık suçu mudur? Hatta savaş suçu bile teşkil edebilir mi diye. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Cenevre'de bugün toplanıyor. Ve işte insanların kendi halkının üzerine e, roket atışı da dahil olmak üzere pek çok insanı öldüren sayısı da belli değil. Binle iki bin diyenler de var ölmeye de devam ediyor insanlar. Bu olayların yalnız çıkışını hatırladığımız zaman... E, ...bu Bingazi'de... E, ...Bingazi'de bir... E, ...avukatın tutuklanmasıyla... ...başlamıştı hı hı. hatırlarsanız. Evet. O avukat da aslında... ...yanlış hatırlamıyorsam 97 veya 98 senesinde... E, ...o bölgede... ...binlerce mahkumun... E, ...katledilmesiyle ilgili... E, o, ...o davanın... E, Aileleri tarafını e, üstlenmişti, ailelerini savunması, daha doğrusu haklarını korumaya çalışan bir avukattı. E, yani bu şunu demeye çalışıyorum, yeni bir şey değil. Hani Libya'da böyle rejimin e, kendi vatandaşlarını öldürmesi vesaire, Birleşmiş Milletler'in yeni uyanması, e, işte biraz insanı uluslararası sistemin içine artık iyice işlemiş olan sinizm konusunda da çok doğru. Ama gene de muhakkak surette bir bayağı ciddi bir katliamı önleyebilmek için de elinde hala imkanlar olan. işte mesela NATO'ya da sormuştu ama NATO Birleşmiş Milletler'den izin almak zorundadır filan demiş. Rasmus'tan her zamanki kaypak ve riyakar tavrıyla NATO Genel Sekreteri. Navi Pilay'ın söylediği önemli bence. insan hakları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve Libya hükümetinin insanlığa karşı suçlar kategorisinin araştırılması gerektiğini söylüyor. Bakan ne demiş Navi Pillay da? I expect that the outcome may well pick up on the suggestion I made that there is an immediate need for an international independent investigation of um violence against protesters in libya which i considered would constitute crimes against humanity. Evet gayet net aslında değil mi? Kadının söylediğine bir pillaydı bu. Birleşmiş Milletler İnsan hakları yüksek komiseriydi. Yani derhal uluslararası bağımsız bir soruşturma komisyonu yani soruşturma yapılması lazım ve silahsız Protestoculara karşı kullanılan şiddet ve öldürme olayları Libya'da bunlar bence insanlığa karşı suçlar kategorisine girer. Bu da zaten eğer Nürnberg mahkemesi kriterlerine ele alacaksak dünyanın başına gelmiş en büyük felaketlerden biri olan nazileri yargılayan mahkemenin koyduğu kriterlere göre işlenebilecek en ağır suçlar kategorisine giriyor. Peki bu durumda ne yapacakları meselesi var? Şu ana kadar da zaten hani insanlığa karşı işler suçlar diyoruz ya biraz da rakam verelim. Ee, İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre 300 ölüm teyit edilmiş. İnsan Hak, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu 700 kişinin öldüğünü söylüyor en az. Ee, Franco Frattini İtalya Dışişleri Bakanı sık sık e, sivri ve ilginç açıklamalarıyla gündeme gelen Franco Frattini 1000 kişi falan ölmüş olabilir diyor. Ee, şeyde de BBC'nin haberine göre de e, sadece ülkenin doğusunda 2000 kişinin ölmüş olabileceği söyleniyor. Orada bulunan bir e, Fransız doktor, Gerard e, Büfe'nin dediklerine göre. Evet yani Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu en az 700 demiş. Çok ilişkili rakamlar var. Tam e, nerede durduğunu tespit etmemiz çok kolay değil. Ama bence televizyondan değil de telefonla yapıyor olması Kaddafi'nin bugün filan fazla bir hüsnü kuruntu bulacaksın bilmiyorum ama bugün devreden çıkabilir. Tamam. Yo, olabilir. Ee, yalnız tabi şey Trablus'ta ise ve e, orada bir e, tabiri caizse artık last and son e, şeyini orada yapacaksa savunmasını e, çok ciddi can kaybı Olabilir. Benim ümidim daha iyi bir durumda kurtulabileceği. Şimdi çok acayip şeyler de geliyor. Mesela Libya'nın insan hakları komisyonundan çıkarılması isteniyormuş. Ne kadar sert bir tedbir değil mi Birleşmiş Milletler? Çok üzüldünüz Libya şu sırada insan hakları komisyonu üyeliğinden çıkarılırsa. Yani başkan Barack Obama da Libya hükümetinin bu kuvvete başvurmasından derin kaygı duyduğunu ve derhal durmalı bu filan diyor. Ee, Rasmus sen NATO genel sekreteri Libya'ya müdahalede bulunmayı planlamıyoruz diyor. İttifakın atacağı her adım ancak Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda olur diyor. Libya kendi devrinin ebeliğini yapacak bir halkı bence Kimi yerde onlar da artık silahları ele geçirmiş durumda Bir pek çok ordudan da e, karşı taraf saflarına geçmeler var. Yani Gaddafi'yi terk edenlerin sayısı da giderek artıyor. Bu arada İsviçre Gaddafi'nin banka hesaplarını da donduruyor. Dondurdu hatta haberi geldi. Bunun yokmuş ki Gaddafi'nin banka hesabı İsviçre'de. Var mı? E, yokmuş. Evet. Yani Gaddafi'nin e, Libya Dışişleri Bakanlığı orada da pek çok e, karşı tarafa geçmeler var diplomatlar ama kalanlardan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmış yok böyle bir hesap kanıtlasın demiş ve Dışişleri Bakanlığı bu asılsız açıklama nedeniyle İsviçre hükümetine dava açmak için bütün yasal prosedürleri uygulayacaktır demiş. Artık dünyanın hakikaten çivisinin çıktığına daha iyi bir örnek olamaz herhalde değil mi? Kadhafi'nin e, dün de e, şeyle, e, Hasan Ersel'le konuştuğumuz sırada bütün e, şeyleri Libya çarçur ettiği e, bir gerçek Libya'nın Kaynakları. kaynaklarını Libya yatırım idaresi ya da vakfı fonu neyse onun adı var öyle bir şey toplam varlıkları 70 milyar dolar civarındaymış BBC Türkçe'den aldığım bir habere göre yani bilgiye göre bu 70 milyarda da bir iş var galiba Mubari'inki de o kadar hesaplanıyordu. Olabilir. İşte bu Mısırdı. da 3 sayısı gibi. Belki bir efsunlu sayı olarak. Evet. Yani Juventus Futbol Kulübü'nün de hisse darları arasında biliyorsun. Şimdi onlar da darda. Yani Lock, Lockerbie'nin de kanıtlandığını söylemişlerdi. Yani tarihin en berbat e, suikastlerinden bir tanesi. İskoçya üzerinde 270 kişinin havada ve yerde ölümüyle sonuçlanan operasyonu bizzat Gaddafi'nin emrini verdiğinin yani bir yolcu eski adalet bakanı. Düşürmüştü. Evet. E, bizzat Gaddafi'nin emriyle olduğu söyleniyor ve bu konuda eski adalet bakanı yani bu isyan başladıktan sonra istifa eden adalet bakanı elimde kanıt da var dedi. Evet. Öte yandan da tabii şey de var. E, mesela bütün ülkelerde de devam ediyor. Yani Bahreyn'de, Yemen'de Suudi Arabistan'da da sen öyle bir şeyden de bahsediyordun. Evet, Socialist Worker'dan aldığımız bir haber. Suudi Arabistan'da binlerce işçi, 3 bin civarında sayıları olduğu söyleniyor. Greve gitmiş. Şimdi burada tabii önemli bir soru var. Suudi Arabistan'da genelde inşaatlarda çalıştırılan işçiler başka Ülkelerin vatandaşları işte Nepal'den çok var işte Hindistan'dan var vesaire başka ülkelerden gelmiş. Yani bu gelen işçilerin Suudi Arabistan vatandaşı olup olmadığını bilmiyoruz. Ama şöyle bir ipucumuz var burada da bu Kral Abdullah ABD dönüşünde bir yeni reform paketi açıklamıştı. Daha doğrusu bahsetmişti paketten genel hatlarından. Bunlarda milyar dolar değil mi? Evet, işçi hakları, işçilere kaynak aktarılması gibi şeylerde yer alıyordu. Demek ki böyle bir korku da varmış orada da. İşte böylece dün de bu grevlerle tezarünü görmüş olduk. Evet, çok önemli aslında. Son derece önemli bu. Çünkü yani e, Favaz Georges'de bir nasıl okunduğunu tam soyadını bilmiyorum ama e, yani London School of Economics'in Orta Doğu merkezinin başında bulunan sık sık da kendisini şeyde seyretme imkanı bulduğumuz bir uzman diyelim. El Cezire gibi televizyonlarda ya da BBC'de bir independent'a kısa bir yorum getirmiş. Diyor ki yani bir devrim Orta Doğu'da başlayan bir devrim oldu. Şüphe götürmez diye başlıyor. Genç insanlar Şimdiye kadar hiç olmadıkları şekilde kendilerinde güç görüyorlar ve korkuyu yenmiş durumdalar. Tunus'ta, Mısır'da, Yemen'de, Bahreyn'de, Libya'da ve başka pek çok yan bölgede başka pek çok ülkeyi de sarabilir diyor. Ama eğer bu devrim duracaksa bir yerde o da Suud Sarayı'nın kapılarında duracaktır diyor. Çünkü orada milyarlarca dolar yatırım yapmış durumda Bu welfare dedikleri işte halk için diye bir yorum yapıyor. Kral Abdullah'ın da dönmesi şeyle de denk gelmesi 36 milyarlık bir harcama projelerine denk gelmesi şaşırtıcı değil diyor. Tabii kesinlikle sinirlenmiş sinirli olduğunu asabi olduğunu gösteriyor ama aynı zamanda da Maliyeti uzakta tutmanın da denenmiş başarılı olmuş yol metotlarından biri diyor. Tamamen Sünni dini liderler, vahabiler, aşırı konservatif gerici ana bütün devletin organlarını elinde tutuyorlar diyor ve tek bir organ var zaten diyor ve ama başka da bir şey var El Cezire etkisi denen bir olaydan bahsediyor. Sıradan insanlar kendi ülkelerindeki büyük yolsuzluğun çürümenin farkına gelip varıyorlar ve adaletsizliklere ve Suudiler de bu krallıkta bundan bağışık değil diyor. Yani çok dikkatli bir şekilde bakmamız lazım diye bitiriyor yazısının son paragrafında. Suudi Arabistan düşecek olursa ki pek muhtemel bir senaryo değil ama o zaman dünya ekonomisinde gerçek bir deprem meydana gelecektir son yakın tarihte hatırladığımız iki büyük petrol şeyi enflasyon çıkışı şeyde oldu. Birisi 73'te OPEC'te arzı kısıtlaması üzerine İsrail'in Amerika'nın İsrail'i silahlandırması üzerine tepki olarak. ikincisi de İran devrimi 1979'da diyor. Suudiye devasa bir ekonomidir ve bütün dünya şeyi yağlamaktadır çarklarına. Dünya ekonomisinin çoğumuz su çok büyük olduğunu düşemeyecek kadar büyük olduğunu düşünüyor ama yanlışsak dünya üzerindeki etkileri devasa olacaktır diyor. Evet, burada şey yapabiliriz. Buradan da dünyadan da işte bir Esence biri var çok önemli. Ondan bahsedeceğiz biraz sonra WikiX iade ediyor İngiltere. Yani mahkemeden öyle karar çıktı. Daha henüz temize gidilmemiş ama öyle bir karar çıkmış. Bunun sonuçları ne olabilir? Bakarız. Irak'ta bir büyük intihar saldırısı 15 ölü var. Onlardan bahsederiz. Türkiye'de bulunan kemikler var. Mutki'de bir toplu mezar daha var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin dini imaj taze. Bir de Kuzey Koyada insanlar ot yemeye başlamışlar. Ha. Maçlıktan çok ağır bir haber. Bunlara bakacağız. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye vize darbesi gibi de bir laf var. Onu da belki konuşabiliriz. Böyle haberlerimiz. Açık Gazete Yükamızda sun, işte güneş geliyor, buzlarda erimeye başladı bile. insanın içini ısıtan şarkılardan biri bu. Ama küresel ısınma anlamında da değil. Gayet duygusal, hoş bir şarkısı da Beatles'ın. Aynı zamanda da George Harrison'ın bestesi. George Harrison, dünyaya gelmiş önemli rock gitaristi, şarkıcı, besteci, film prodüktörü. Kendi bağımsız filmler de yapmış. Çok önemli ve aynı zamanda da bir aktivist. Çeşitli çevre konularında da girişimleri olmuş birisi. Onun doğum günüydü. 1943'te bugün doğmuş. 2001'de kanserden ölmüş. Çok önemli bir müzisyen. Onu da doğum gününde anmak için onun en ünlü bestelerinden biri olan Hikamzda San'ı. Remastered yeniden düzenlenmiş Beatles kayıtlarından dinletme fırsatını bulduk. Günaydın George dedik ve yola devam edelim. Evet bir başka önemli olay da Britanya'da bir mahkeme Assange'in Julian Assange'in WikiLeaks adlı oyun bozan sitesinin yani haberleri sızdıran bir çeşit Pentagon belgeleri gibi ortaya çıkaran Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki işlediği işleri ortaya çıkaran sitelerden birisi, internet sitesinin kurucusunu İsveç'te soruşturmaya alınmak üzere İsveç'e iade kararı aldı. Evet, e, bu konuda açıklama yapan mahkeme heyeti başkanı, mahkeme başkanı e, savunmanın İsveç'e neden iade edilmemesi konusundaki gerekçelerini inandırıcı bulmadığını söylemiş. Evet. Çok... E, halbuki ben de bu açıklamayı çok inandırıcı bulmadım e, itiraf etmeliyim. Yani bu konuyu çok yakından takip eden anayasa hukukçusu, uluslararası hukukçu Glenn Greenwald. Evet. Yani şey diyor ki Hakim ne diyor sadece e, Soruşturma için, Sorgu için değil Aynı zamanda kovuşturma için isteniyor diyor. Halbuki bu doğru değil Çok acayip bir şey ama maalesef Mahkemenin kararı doğru değil Glen Greenwald var Salon Salon.com da yazarı Aynı zamanda kendisi önemli bir hukukçu Ve aktivist Eee Şimdi bir kere temiz edeceklerini söylüyor Mark Stevens başlıca avukat ekibinin başında olan İngiliz hukukçu. Çok iyi, iyi sonuç alacağımızdan temizden itirazımızdan gayet olumlu bakıyoruz. Ama öte yandan mahkeme başkanı yine şöyle bir hakim şöyle bir şey söylemiş. Ee, savunma ekibi hiçbir taşı çevrilmedik taş bırakmadı savunmalarında. Şeklinde. Bir de başka yani bir şey şeyde, yok. Başka da önemli bir bulgu da bulunmuş yani. Sakimi şimdi hem eleştirelim hem de bir tane de önemli tespit var ve avukatlar onu kullanmaya istiyorlar. İsveç'te diyor şeyde gizli duruşmalar yapılmaktadır diyor. Diye de bunu da tespit etmiş hakim. Şimdi bu çok önemli bir nokta çünkü Mark Stevens avukatı da diyor ki Julian Assange ve Vukilix'in avukatı açık adalet ilkesine yani hem Britanya'da hem de bütün dünyanın da demokratik medeni demiş o. Ülkelerinde uygulanan açık adalet ilkesine de Aykırı diyor İsveç'teki. Hakim de bu tespiti de yapmış. Buna rağmen İsveç'e iade etme kararı alıyor. Şimdi e, peki ne demek bu? E, Glen Greenwald'a da demokrasini ağda soruyorlar. Bu ne demektir? Sizce diyorlar en yakından. Siz takip ediyorsunuz, hem de hukukçusunuz. Ana nokta bu demiş Glen Greenwald. Yani İsveç yetkililerinin bu meseleyi nasıl ele aldıkları konusunda epey böyle çarpık iş var. Göze çarpıyor. Özellikle de ilk bakan başsavcı meseleye daha fazla soruşturulacak hiçbir şey yoktur deyip meseleyi düşürmüştü diyor. Alel acele değiştirildi başsavcı. Görevden e, bir gece içinde değiştirildi görevi. Ve ondan sonra da bu konuda çok bağnaz olduğu bilinen bu işte ...kadın meselelerinde filan... E, ...bağnaz olduğu bilinen... ...bir başka kadına Nü... E, ...soyadı olan... ...Meryem'le Nü... E, ...birisi getirdi ve tamamen... ...o başlangıçtaki ilk başsavcının... ...o da bir kadındı... E, ...şey yaptığı kararı... ...tersine çevirdi diyor... Fakat bunlar zaten çok fazla olan şeylerdir bildiğimiz. Zaten şeyden. yani burada tabii şunu da altını bence çizmek lazım. Bu kadın meselesi veya hakimin, savcının kadın olması vesaire değil burada sorun Hiçbir olan. Hiçbir önemi yok. Evet. Zaten bu kendisine julene sence yöneltilen suçlamalarda da herhangi bir gerçeklik payı varsa... ...bu konuda da kesinlikle cezasını alıp İsveç'te cezasını çekmesi de gerekir. Benim yani kişisel evet. görüşüm Aynen. ve sanıyorum evrensel hukuk da, hukuk ilkeleri de bunu... E, söylüyor burada sıkıntı Suçlama da yok ki Bir ilginç o. tarafı suçlama da yok henüz. yani. İkincisi e, ABD'ye iade Durumu daha doğrusu iade değil ABD'ye e, Verme durumu ha, Şimdi öncelikle belki Şeyi de söyleyelim bu çok karmaşık bir mesele Tabi dediğin yüzde yüz doğru Yani fakat İsveç'te Şöyle bir özellik Varmış İsveç hukukunda ee, hemen hemen bütün bu ırza geçme, e, cinsel tecavüz davalarında varsayım olarak gizli tutuluyormuş. Yani her şey gizli. Yani sadece e, kurbanın açıklamaları değil. Mesela başına gelenleri anlatan, tecavüz kurbanının açıklamaları değil. Bütün süreç gizli. Dolayısıyla da bir gün mesela İsveç yetkilileri çıkıp Tamam e, suçlu bulundu, sanık e, ve şu kadar zamanda e, şu kadar hapse mahkum oldu diye de bir şeyle çıkabiliyorlar ve bu da e, yani en azından Batı demokrasilerinde hakim olan hukukun e, pek e, aleyinde bir durum diyor yani böyle buna aykırı diyor ve bence asıl Temizde de bu tartışılacaktır İsveç'inin bu yanı diyor. İkincisi de tabi İngiltere'nin senin söylediğin işte Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmesi durumu var. Şimdi o da ap ayrı bir şey. İngiltere çok daha sabıkalı bu konuda Amerika'dan pek çok şeyi Guantanamo'lara şuralara buralara göndermelerde çok daha kolay. İsveç bu açıdan daha sağlam duran bir ülke. Zaten Ama... İsveç'teki, e, İsveç'e verilmesini savunan e, savcı da e, Bayan Montgömer de demiş ki e, bu konuda AB çapında, Avrupa Birliği çapında yürürlükte bulunan, geçerli bulunan bazı sözleşmelerimiz, hukukumuz var bizim. Öyle kolay değil. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi devreye girer. Eğer e, işte işkenceydi, bu... E, ...veyahut kötü muamele görmesi... ...veyahut adil olmayan bir... ...yargılama sürecine tabi tutulması... E, ...ihtimali belirdiği anda... E, ...ABD'de... ...iade edilmez. A, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin... E, ...işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne... ...dayanarak oluşturduğu... ...iştihat devreye girer. Diyor. Evet. Fakat şimdi nedir hadise? Bir ikinci suç varsa... ...Vikilix'te... E, ...yayınlandı bu belgeler. Bir kısmı gizli bir kısmı gizli bile olmayan ama gizli aralarında gizli diye kategorize edilmiş olan belgeler biris tarafından WikiLeaks'e ulaştırıldı. Onlar da yayınladılar. Suç bu casusluk yaptı diyorlar ki böyle bir suç yok. Zaten İsveç'te hiçbir zaman da e, suç teşkil etmezdi daha önceki şey işte bakıldığında diyor kesin Glen Greenwald. Yanı sorun şu İsveç'te küçük bir ülke ve baskılara çok açık. Ve sorun şu ki Amerikan, şimdi İsveç'in yönetiminde olan ekip de bir hayli neoliberal ve Amerika'nın isteklerini yapacak gibi görünüyor. O zaman da direnemeyecek diyor Amerikan tarafı. Kaldı ki Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi'nin kararları da bu oldu bittiye getirilmesinden sonra alınabilir. Hani tazminat falan verdir işte İsveç'e. Pardon özür diliyorum düzeltiyorum. İsveç hükümetine işte tazminata falan mahkum eder en fazla yani. Adamı evet. verebilirler yani. Ama bu o kadar acayip ve sürreel bir dünyada yaşıyoruz ki bütün bunlar olabilir. Ee, ve prezervatif yırtıldı iddiasıyla soruşturulan hatta kadınların e, her ikisinin de iki kadınla cinsel ilişkide bulunduğu iddia ediliyor. Her ikisiyle de defalarca daha sonra da görüşmüş ve şikayetçi olmak falan şöyle diyor. Sadece tedbir almadın bir soralım hasta mısın değil misin diye. Kadınlar şey yapmışlar. Şimdi böyle başlayan bir olayın sonuçta Guantanamo'da bitmesi hatta idam cezası da alması duruma göre Julian Assange denen insanın idam cezası almasına kadar gidecek bir süreçten bahsediyoruz. Bradley Manning diye bir çavuşun verdiği e, söyleniyor. O da e, Quantico'da Virginia'da bir askeri hapishanede tutuluyor ve Sadece bir saat insan içinde yürümesine izin veriliyormuş. Hücresinden çıkmasına. Ve orada da prangalar var ayağında. Ve yürümesi durduğu anda o bir saati tamamlamasa dahi hücresine geri götürülüyor. Günde bir saat kitap okumasına da izin var. Ve hiç kimseyle görüşmesine de imkan verilmiyor. Psikolojik olarak da çökmüş olduğu söyleniyor ailesinden ziyaretler açık bir bozulma varmış hem fizik hem de psikolojik durumunda bir de böyle bir hikaye var tuhaf bir dünyada yaşadığımız yakamızda sanç aldık ama bazı tarafları kötü işin peki birkaç diğer haberimize de geçelim bu arada Libya'da e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ikincisi ölmüş mi? Evet. feribot beklerken Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş. Evet korkunç şartlar devam ediyor tabii. Evet bir askeri nakliye aracı da Dalaman Havalimanı'na inmiş 110 yolcu taşıyan. Bu şekilde bir nakliye operasyonu da devam ediyordu. Evet ve cehennemi manzaralar var. Gerçekten cehennemden çıktık diyen de pek çok insan tanıklığı var. Ama... Yani henüz uluslararası camianın bu insanlık suçlarına karşı bir müdahale yeltendiğine dahi şey yok. Neyse yani takibe devam edeceğiz başka çaresi yok ama bence bugün gidecek diye bir umudum var. Bir toplu mezar daha var yani bunları okumak da insana azap veriyor ama. Evet, Bitlis'in Mutki ilçesinde, ilçe jandarma karakolunda 22 Şubat'ta bir toplu mezar bulunduğu iddiasıyla bir kazı başlatıldığı haberini vermiştik. Bundan daha önce de zaten birkaç hafta önce aynı jandarma karakolunda gizlice askerlere kazı yaptırıldığı ve çıkan kemiklerinde hayvan kemiği denilerek çöpe atıldığı haberleri de vardı. Şimdi yeni bir kazı başlatılmıştı 22 Şubat'ta. Evet. Ve e, altı, kemik, altı insana ait kemikler Kemikler hayatı. bulunmuş. Ama dağısı da var. Ee, İnsan Hakları Derneği Bitlis Şube Başkanı e, konuşmuş. Yönet, bağımsız iletişim ağına verdiği bir demeçte işte Hasan Ceylan Bitlis Şube Başkanı diyor ki çok sayıda ihbar var toplu mezarlara ilişkin bölgede ve 38 ayrı noktada daha toplu mezar olduğunu ifade etmiş. Yani hakikaten... Fışkırma kelimi, kelimesi az bile gelebilir. Ama toplu mezarlar hala ülke gündeminde de değil diye şikayet ediyor aklı olarak tabii. Evet yani ben televizyonlara falan bir süreleri daha yakından e, takip etmeye çalışıyorum. Pek evet. bir şey görmedim yani bu konularla ilgili. işte en fazla e, haber bültenlerinde kısa haber olarak yer alıyor. Ama evet. tartışılan bir şey değil. Hani bence bir ülkede her gün toplu mezar bulunması... ...kayda değer bir konudur diye düşünüyorum... ...hani o toplumun algılarını... ...bakış açısını derinden sarsması gereken şeylerdir... ...diye düşünüyorum ama... ...inşallah öyle... Değil. ...işte bu çıkar grubu... ...medyası... ...Amy Goodman dediği o kavram tekrar ortaya çıkıyor... ...artık ana akım medya da kalmadı sadece... ...çıkar gruplarının medyaları kaldı... Evet. Yani toplu mezarların uluslararası ilkelere uygun şekilde açılmasını ve bir DNA bankası kurulmasını talep ettiklerini de söylemiş. Bununla ilgili olarak bir de başka bağlantılı haberde şeyi söyleyebiliriz herhalde. Bu işte maden de gömülü olan insanların durumun olacak iş değil aslında o da. O da, o da insan eliyle yaratılan bir yakın zamanda yaratılan. Daha doğrusu insanıyla yanlış oldu. Hepsi insanıyla e, doğrudan e, bu kar mantığıyla, kar anlayışıyla kapitalizm tarafından yaratılan bir e, toplu mezar oluşturuldu orada. Ciner Holding'e ait, Ciner grubunun işlettiği bir ocak var. Afşin'de termik santral. Yani şey boyutunu tamamen dışarıda bırakarak konuşuyoruz. Yani Küresel iklim değişikliğine olan katkısı, korkunç katkılarından falan bahsetmiyoruz ama. Bu sadece insan hayatı. Orada çalışan işçilerden bahsediyoruz. Kömür ocağında arda arda meydana gelen iki göçükte işçiler öldü. Dokuz kişinin de hala göçük altında. Hatta bir zamanlar Türkiye'den çok övülüyor. Övgü bizde böyle olmuyor. İşte bak Şili'de Santa Cruz muydu Neydi? Evet, o madenden. Madenden işte aylarca gömülü kalan insanlar gibi diye biz daha iyi tedbir alıyoruz gibi açıklamalar da geliyordu bazı yetkililerden, bakanlardan filan. Fakat halbuki dokuz kişi hala göçük altında bu açık e, işte. Artık açık dokuz mi? kişinin çok çok yüksek bir ihtimalle artık hani kişi ölmüş orada dokuz kişi aslında. Ayıp şu anda ulaşılamıyor sadece. Evet yani soruların evet. cevapları bir sürü çok soru işaretiyle dolu diyor. Ee, Ahmet Altan da bugün yazmış mesela. Ama ilk bakışta bile büyük bir vurdum duymazlığın yaşandığı da anlaşılıyor. İlk çatlak bu terim bu 8 Ocak'ta tespit edilmiş. gerek Gerekli çalışmaları yaptıklarını söylüyorlar ama yapmamışlar. Demek ki çünkü ilk çatlağın görülmesinden yaklaşık bir ay sonra 6 Şubat'ta birinci göçük 10 Şubat'ta da ikinci göçük meydana gelmiş. Yani ilk çatlan tespitinden sonra Ocak ancak bir ay dayanabilmiş. Göz göre göre olmuş bir evet, Biz bakmış. bu haberi de vermiştik aslında. Evet, Yaklaşık evet. iki hafta önce sanıyorum. İşte şimdi yayılmaya başladı. Yakında bununla ilgili bir rapor da çıkar. Güzel eklenir o rapor arşivine, kütüphanesine. Aynen devam etmeye sürdürülür aynı sistem. Evet. Yani Afşin faciası taammüden diye bir başlık atmış bu habere taraf gazetesi ki haklı. Çünkü 9 işçinin toprak altında kaldığı göçükle ilgili e, elektrik üretim anonim şirketi genel müdürü Halil Alış 26 Şubat 2010'da çöllolar kömür sahasındaki kaymalarla ilgili zaten uyardık diyor park teknik şirketini. E zaten ama bunda çok Çatlak da şaşırılacak var, facia olabilir. bir şey yok hani tahammüden olmasını. Çünkü e, bu mesleğin kaderinde bu var diyen bir başbakan da var aynı zamanda. Hani e, öyle bir demeç olduktan sonra bu evet. mesleğin kaderinde bu var yani. Evet, maalesef öyle bir durum var ve çok ağır bir e, ihmal ihmal ötesi bir durumdan bahsediyoruz. Mesela çok ilginç, jeoloji mühendisleri odası da olay yerinde incelemelerden sonra 13 kritik soru sormuş Park Teknik'e gene Ciner Holding'in e, şirketine. Ve birinci soruları madendeki basamakların açılarıyla ilgili bir açı sorunu varmış. Bugün zaviye demiştik ya açı. Bir de burada karşımıza çıkıyor. Yani çok önemliymiş anlaşıldığı kadarıyla bu basamakların açısı güvenliği sağlamak açısından ve bir baş danışmanlığı yapan, danışmanlık yapan e, Alman firma bu açıların 21 derece olması gerektiğini söylemiş. Ama madeni işletenler açıları 16 dereceye düşürmüşler. Niye e, bu açıları düşürdünüz diye soruyor mühendisler. Tabi e, soruyu hükümete de sormak gerek diyor. Ahmet Altan da. Bu açıları hiç kontrol etmediniz mi? E, göçüğün meydana geldiği ocağın hemen yanından da hurman suyu akıyormuş. Hurman suyundan yeraltı sularına sızma olması halinde göçüğün meydana gelmesi kaçınılmaz. Zaten başka açılardan da sızma olmaması e, gerekiyor. Ama böyle bir şey celiyan etmişti. Bu da şeylerden bir tanesi, olaylardan bir tanesi. Ama işte şeyde yapılıyor tabi. 31 yıl önce kaybolan Cemil Kırbay ile ilgili nihayet soruşturma açılmış mesela. Biraz gecikmeli de olsa adalet süreci başlıyor mu demek lazım. Bilmiyorum ne demek lazım. 1980'de gözaltında kaybolan Cemil ile ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış. Artık üzerinden 31 yıl geçmiş bir davaya ilişkin tabii ki olumlu bir adım olarak değerlendirmek lazım. Ama e, neler bulunabilir? Bu da biraz şüpheli. Evet, maalesef o da ağır haberlerimizden biri. Tek sorun da bu değil. Yani e, birkaç hafta önce Cumartesi anneleri ve işte Cemil Kırbayır'ın 103 yaşındaki annesini özellikle işte Tayper Doğan'la buluşması Başbakan'la buluşması ve konuşmaları medyaya yansımıştı. E, tabii çok büyük sansasyon yaratmıştı. Hani işte 103 yaşında bir anne var ortada vesaire e, insani bir e, haber olarak. E, ama işte böyle e, münferit olarak bunların sürdürülmemesi lazım herhalde. Sonuçta bir kayıplarla ilgili uluslararası sözleşme var. Bunun imzalanmaması söz konusu. Hatta imzalamıyorsak bir nedeni var. Şeklinde bir açıklama gelmişti Başbakan'dan. İşte 31 yıl önceki bir kaybı, şimdi soruşturmasını başlatmak her ne kadar olumlu da olsa bu gibi şeylerin bir hukuku var. Buna uygun yapılması gerekir. Evet, bu arada uluslararası sözleşme deyince uluslararası işkencelerin önlenmesiyle ilgili bir sözleşmeye de e, Türkiye katılıyor galiba. Ama bu haber e, benim de elimin altında değil şimdi belki pazartesi. Daha detaylı evet, olarak. Daha detaylı olarak bakabiliriz. Öte yandan da Cumhuriyet Halk Partisi imaj taze ediyormuş. Evet o da ilginç bir haber, haber hakikaten. E, Dink ve KCK davalarındaki duruşunun partinin ye olan bakışı değiştirdiğinden yola çıkarak bir imaj hareketi CHP tarafından. Evet, bir de Cumartesi anneleri demin sözü geçmişti. Evet. İnsan Hakları Faaliyet raporunda bu Hrant Dink... KCK davaları ve cumartesi anneleri gibi konu başlıkları yer almış. Bu, bu konuda atacağımız adımlar bize yönelik bakışı değiştirecektir ifadesi almış. Yani tamamen bir imaj meselesi olarak baktıklarını evet, açıkça çok itiraf etmiş Son derece oluyorlar. sinik bir duruş. Yani başka bir şekilde adlandırılamaz. Partinin imajıyla ilgili bir kaygı ve partinin içinde de bu işlerle uğraşan insanları eminim çok endişelendirecek yani samimi olarak bu işlerle uğraşan insanları eminim çok endişelendirecek de bir e, açıklamadır diye düşünüyorum. Evet ama ben e, yani özellikle mesela Kılıçdaroğlu'nun e, Mısır'daki gün be gün, an be an seyrettiğimiz büyük devrimci e, hareketi bir darbe olarak nitelemesinden sonra ciddi olarak ümitsizliğe kapıldım yani oradaki kadın erkek genç yaşlı bütün insanların ulanüstü cesaretiyle 30 yıllık kanlı diktatörlük bedenlerini siper ederek sokağa bırakmamalarını meydanı bir orduya teslim ettiler. Ne var burada? Bir darbedir dedikten sonra bu imaj mı? Yani iyi, iyi danışmanları olmadığını düşünüyorum en azından. Kendisi kavrayışı kıt olsa da biraz. Genel başkanın. Ee, onu bilemiyorum ama şey de var. hani Daha yakın bir örnek. Belki hani Mısır uzak gelmiş olabilir ama Van'da CHP'nin katıldığı geçen hafta sonu bir e, toplantı belki bir hani CHP'nin bu değişen imajıyla uygun olması öngörülen bir toplantı yapıldı. Burada da ana dil konusunda sorular soruldu. Ana dilde eğitim konusunda sorular soruldu örneğin. E, ana dilde eğitim iyi bir şeydir. Daha doğrusu ana dille konuşmak iyi bir şeydir. Olması gerekir vesaire gibi böyle muğlak e, yuvarlak açıklamalar ama şartlar oluşmadı. O yüzden şimdi olmaz falan gibisinden de bir açıklama yapıldı. Yani e, böyle daireler içinde dönmek e, diye adlandırabileceğimiz bir süreç içinde diyebiliriz belki de. Evet, yerel gazeteci Van e, Dan, Aziz Aykaç bir Biyanet'e e, verdiği bir e, demeçte şey demiş. E, Cumhuriyet Halk Partisi Van'a boş geldi boş döndü demiş. Yani genel af anayasal, vatandaşlık ana dil eğitimi gibi Partinin reddettiği öneriler çıkmış Çalıştay'dan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölge halkı samimi bulmamış. Partinin Ergenekon davasına sahiplenmesine de tepki duymuş. Bunları anlatmış yerel gazeteci Aziz Aykaç. Halktan tepki aldılar diyor. Halk Partisi'nin halktan tepki alması iyi bir şey değil herhalde ama onların bileceği bir iş. Seçim günü de belli oldu galiba. İsim dediğin nedir ki Romeo? Tekrar ben seçim günü evet 12 Haziran olarak belli olmuş. Peki böylece bu bir saatlik cuma günleri bir saat yapıyoruz. Cebri haberleri hava haberleri vardı ama onlar kaldı artık. Ne yapalım? Açık gazete Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. İyiyiz valla. Sen de sesin de iyi geliyor. Yok, iyiyim evet. Bugün birazcık şey üzerinde de duralım diye konuşmuştuk bu Libya'daki evet. olup bitenle ilgili müthiş bir göç problemi evet. başta olmak üzere Avrupa Birliği'ni felç etmiş gibi gözüküyor. Biz de evet. öteden beri göçle çok ilgileniyor, ilgileniyoruz özellikle Mahir'in katılımıyla onun da en temel ilgi alanlarından biri. Hı hı. Biraz neler olup bitiyor bizi aydınlatır mısın? Ya şimdi bu tabii aslında göç meselesi Avrupa'nın ya Libya'ya yönelik olarak iki yüzlü mı diyelim artık bilemiyorum danışıklı dövüşlü mü diyelim daha kibar şekilde politikalarından sadece bir tanesi çünkü hı hı. 2009'da mesela İtalya şimdi bu devasa göç dalgasından falan e, ko adeta korkutmaya çalışan Avrupa'yı e, dehşete düşürmeye çalışan böyle e, hani İngiliz'deki görüntüler gibi devasa bir dalga şeklinde e, göçmenlerin Avrupa'ya geleceğinden dem vuran e, İtalya. 2009'da Kaddafi ile gizli bir anlaşma yapmıştı mesela bu şeyler göçmenlerin e, gelmemesi için ve Libya'nın bu konudaki kontrollerini sıkılaştırması için Giz, Tabii bu... gizli anlaşma ne demek? Ya gizli anlaşma derken şimdi herhalde ya şimdi şöyle bir şeyler var bunların detayları da yeni yeni ortaya çıkıyor aslında şimdi mesela İtalya'nın Malta kanalıyla ile 80 milyon euroluk yaklaşık İtal şeye Libya'ya silah satışı yaptı. De... Konusunda işte yeni şeyler, bulgular ortaya çıkıyor. Öyle mesela. mi? 80 evet, milyon e, Avrupalı ağrı, silah bu Kaddafiye mi veriyor? Ee, evet, ya yani ve dolayısıyla işte paralı askerlere. Şimdi bu İtalyadan sadece 80 milyon işte, Belçika'dan 20 milyon. Hatta e, Avrupa Birliği'nin kendi verilerine göre e, yaklaşık 350 milyon euro toplam Avrupa ülkelerinden Kaddafiye e, silah satışı yapılmış. Bu bahsettiğimde yani e, uzak geçmiş yıllar yıllar değil. E, yani 2009 yılında. Yani iki sene bir de olmamış. İki, evet. E, geçtiğim pardon bu 2009 yılının verileri ve iki yıllık iki bir dönemi kapsıyor. Dolayısıyla e, 350 milyon euroluk aşağı yukarı silah e, bir şekilde e, Libya'ya gönderilmiş. Şimdi işte mesela Malta'dan bu silahların bir kısmı işte İtalya'dan gidenler 80 milyon euro bilgisi Malta diyor ki yok benim konuyla alakam yok tamamen İtalya şey yaptı sattı bu silahları ee, ve benim toprağıma değmedi diyor özü özgü kabahatinden beter gibi bir şey yani bu yandan da bunu da doğrulamış oluyor. İtalya da evet. bu arada e, bu silahların işte böyle şu an e, göstericilere karşı kullanılan türde hafif silahlar vesaire yani e, elde kullanılabilecek silahlar değil de yok füzeler falan filan olduğunu iddia ediyor. Evet, yani bir kısmını bu parada askerler denen, işte Afrika'dan evet. getiren, elinde kullandıkları suikast silahları falan da hepsi bu, yani göstericilerin üzerine ateş açtıkları, hatta bir yerde de roket atılmış evet. askeri kışlaya galiba. Bütün bu kullanılanlar da Avrupa Birliği'nin bilgisi dahilinde, onayı dahilinde sevilerek verdiği silahlar. Harika. Ya. Olağan şüphelilerimiz yani Gladio'nun e, en güçlü olduğu ülkelerden işte şey İtalya satışların başında. Sonra işte diğer şaibeli bir ülke e, Belçika. Şimdi bu gene bu kökenlerin, bu kirli ticaretlerin eskiden e, ağların ne kadar kullanıldığını bilemiyoruz. Bunlar hep soru işareti. Gene bir bu tarz e, karanlık ağların bu sefer komünist tarafının olduğu Bulgaristan gene ta, şeyde sıralarda yer alıyor. Libya silah satışından. Öte yandan Almanya'da mesela internet vesaire ve işte bu elektronik e, her türlü mesajlaşma, iletişime e, balka vuracak tarzda şeyleri e, ekipmanı e, satmış durumda. Yani bütün ekipman. bu şey, haberleşme <gülüyor> esnanı evet. uyguladığı... Evet. Almanya'nın desteğiyle teknolojik desteğiyle. Evet evet evet evet. Dolayısıyla işte yani burada zaten kolektif bir e, şey var. Suç. Şu suç e, şu an evet yani. E, Avrupa Birliği'nin çözemediği bu dış işleri aslında sorunu şimdi işte bu e, çok büyük bir şeyle e, gösterilerle vesaire yani gösterilerden gösterişle e, bir dış işleri bakanlığı kuruldu işte Catherine Ersten'in başında olduğu şimdi e, fakat o son derece James Bond bir durum odası böyle bütün dünyadaki patlayan krizlerin seyredilebileceği ve anında işte hani, harita üstünden yani ev, dev ekranlarla ve ondan sonra nasıl müdahale edileceğini konuşulduğu bir durum e, Odasının falan olduğu bir bakanlık kurulsu diye ama bunlar tabii işte olayın e, kozmetik boyutunda kalıyor. Ondan sonra işte gerçekten bir kriz olduğunda mesela bunun arkasında aslında a, Avrupa Birliği'nin üye ülkeleri de Avrupa Birliği'nin kendisi olmasa bile üye ülkeleri de müsebebi bu işin. Evet, Öte de. yandan a, Avrupa Birliği'nin hani suç ortaklığı bence e, göç konusunda kendisinin kurum olarak. Çünkü Avrupa Birliği'nin işte bu göç fobisi vesaire falan filandan dolayı işte bu komşuları, komşu devletlere yönelik politikası bu ülkelerin işte çevre ülkelerin işte Tunus'tu, Libya'ydı vesaireydi. Bunlara e ekonomilerinin gelişmesi ve adet rejimlerin desteklenmesine önayak olacak tedbirlerle göçmen gelmesinin engellenmesine çalışılıyordu. Ve bunun için işte e 1.7 milyar euro şey veriliyordu, destek veriliyordu Tunus, Mısır ve Libya falan gibi ülkelere geçtiğimiz yıllarda göçü önlesinler diye değil mi bekçilik etsinler evet aynen öyle ve tamamen bu kendi işte sözde işte siyasetlerini düzeltmeleri ve işte şeylerini kendi ekonomilerinin belini, belini doğrultmaları içindi yani şimdi Libya gibi bir ülkenin aslında tabii ki de ciddi bir şeylerinden kaynaklarından zaten e, ...geliri var. Bunun sorun... E, ...ekonomiyi düzeltmek değil... ...bunun halka eşit şekilde dağıtılması... Ee, ayrıca bu siyasi e, siyaseti desteklemek deyince de işte e, var olan düzeni desteklemiş oluyorsunuz iste istemez. Halbuki de, e, bu konuda çalışan işte şeyler, e, sivil toplum örgütleri vesaire yı, yıllardır Avrupa Birliği'ne aslında bu ülkelerde sivil toplumun desteklenmesi gerektiğini, halkın dertlerinin dile getirecek e, kurumların e, yapıların desteklenmesi gerektiğini söylüyordu. Yani bir demokratikleşme desteği istiyorlardı. Ondan sonra da şimdi işte 200 bin 300 bin göçmenin Avrupa'ya gelmesinden şimdi bu olayların patlamasıyla bahsediyorlar. Fratini, Fratini Fratini söyledi. Yani evet. 300 bin'i de nereden bulduğunu çok merak ettik. Yani Libya'nın hesap ettik nüfusun beşte yüzde beşini oluşturuyor. Hı hı. nereden biliyor bu bilgiyi nereden elde etti bilmiyoruz ama böyle işte tufan Nuh tufanı gibi şeyler o, anlatıyoruz orası biraz e, şaibeli tabii yani bir de şu da var 2008'de İtalya'nın Libya ile imzalamış olduğu bir anlaşma var hı hı. E, bu anlaşmaya göre İtalya'ya göç edenlerin sayısı 36.000'den 4.300'e düşmüş ve hı hı. E, bu anlaşmanın e, hükümlerinden bir tanesi de hı hı. bu ülkeden gelenlerin iltica başvuruları dahi alınmadan geri gönderilmesi evet aynen öyle. Yani bu işte, burada yani aslında e, ben de kendim de Avrupa'da göç, Avrupa Birliği ülkelerinde göçmen olarak yaşamış olduğum için normalde zaten herhangi bir legal şekilde de orada bulunuyor olmanız işte okul dolayısıyla vesaire falan filan veya yani bir iş dolayısıyla hatta e, müthiş bir aslında e, güçlük ise işte her an her dakika ensenizden tutulup atılacakmışsınız hissinin yaşatıldığı bir ortam. Şimdi bir de üstüne üstlük e, or, or, orada illegal şekilde bulunuyor olmak ve ediyor olmak ve vesaire falan filan e, bunlar artık iyice yani yarattı. Bizim işte Kosova'dan arkadaşlarımız var Balkanlardan özellikle işte vesaire işte Bosna Savaşı'ndan sonra gelen veya onların da he, yaşadıkları sürekli o eyreti halleri vesaire. Çünkü aynı zamanda iltica etmek bir doğal, aynı zamanda hak yani. İlkenizden kaçmanızı gerektiren bir durum varsa, bu, burada e, aslında yasa dışı bir konumda değilsiniz. E, fakat e, öyle olmuyor tabii. Pratikte. Yani sürekli size o rahatsızlığı albı zor vermek üzerine kurgulanmış. Orada kalmayın, durmayın. Bir an önce <gülüyor> nereye gidiyorsanız gidin gibi. Kadas bunu çok güzel kullandı tabii yani bu işte Avrupa da İtalya ile ve işte diğer ülkelerle anlaşma yaparken işte Avrupa Kapkara olacak falan gibi laflar işte 2008'deki anlaşma döneminde mesela sarf ederek tam bu korkulara tam yani şeyine en böyle hassas yerlerinden Avrupalıları vurmuş oluyordu bir anlamda. Öte yandan tabi Avrupa'nın göçmenlere de ihtiyacı var. Bu bilinen evet, bir şey. Büyük bir çelişki var. Evet. Hizmetçiye ihtiyacı var değil mi? Tabi. Yani. Ve hep <gülüyor> araştırmalar Avrupa'nın göçmenlerle güçlendiğini gösteriyor. Bütün bu göçmen fobisinin aslında altında gerçekten destekleyecek şeyler yok. Fakat ya bu kale Avrupa işte bu Fortress Europe... Tereminin mesela işte gelişmesi zaman içinde. tabii bu Fortress Europe kavramı aslında geçmişte Nazi Almanyası döneminden kalan bir kavram. Ve bütün Avrupa'nın kale gibi elde tutulması, işgal edilmesinden mesela kaynaklanan bir laf. Şimdi bu lafın işte zaman içinde gelip dönüp böyle göçmen korkusunu anlatan bir kavram haline gelmesi. tabii son derece ironik bir durum bir yandan bakınca. Evet bu Franco Frattini de Liganord'dan değil mi? Yani asıl yabancı düşmanlığı faşiz <gülüyor> en yakın kesimlerinden geliyor zaten. Şimdi bu Liganord olayı e, hakikaten yani e, Türkiye'de de aslında zaman içinde herhalde e, bu Kürklere karşı daha beyaz bir dalgayla vesaire falan filan böyle hani e, dışlamaya çalışan bir zihniyetle batıdaki e, ortaya çıkan bir şey. Bir kere şey aslında şey, e, acıklı şekilde e, a, Sosyalist Parti'nin aslında Frati'nin <gülüyor> Evet. Ve ondan sonra bu yani bu nereden nereye bir durum yani hiç şaşırtmaz aslında yani biz de evet. işçi partisi deyip Tony Blair'e, Jack Straw'a kadar uzanan yolu da gördük. Onun için pek şaşırtmaz bizi de frat. Evet evet durumu. aslında şaşırtıcı değil doğru yani her, herkes her şey olabiliyor zaman içinde. Ama bu korku şeyini yayma başladığını yani beni bütün bu Libya'yı takip ederken işte bu konularla da ilgilenmeyi düşünmüyordum doğrusu orada insanların can, can pazarı falan var. Onu düşünürken birdenbire bu adam karşımıza çıkıp işte Avrupa'yı karabasan, şimdi göçmenler gelecek diye belki de senin dediğin gibi meheldir yani. böyle bir şey olur. Vallahi şimdi bir de enteresan tarafı aslında Fırat'ın eski söylemlerine baktığınızda daha liberal bir göç politikasını sağ savunan, ondan sonra hatta e, yani şey falan diyen e, Avrupa Birliği'nin zenginliğidir göçmenler falan diyen bir adam şimdi, şimdi Bu ne Paris, bu ne La Natura gibi bir evet, durum evet. var. Bir etik kaygı taşımıyor evet. zaten. Benim asıl üzerinde durmaya evet, çalıştığım aynen. şey de bu. Yani evet. Tamamen bitmiş artık. Sadece imajlarla ve pratik yani korkularla yönetim, yönetim buna yönetim deniyorsa. Böyle bir hale gelmiş Avrupa medeniyeti, Batı medeniyeti de yani çok acayip. Gerçi bu aslında işte şey tanımlan muhteşem bir tanımlaması var. E, refah şovenizmi şöven, diye. Yani bu hakikaten bu zenginlik işte vesaire bunun öteki tarafı da bunun müthiş bir bencillikle e, paylaşılmak istenmemesi. Bunun kaybından korkulması ki yani göçmenler her zaman işte zaten isteyenmeyen işleri yapıyorlar vesaire. Yani kaldı ki artık Avrupa'nın kendi içindeki göçmenlere dahi tahammülü yok değil dışarıdan gelenlere. Siz bir Avrupa Birliği dışı insan olmayı geçti mi orada yani mesela bir Romanyalıysanız bir ondan sonra şeyseniz Bulgarsanız gene yani son derece ikinci sınıf vatandaşsınız hatta Macarsanız vesaire Macar plakalı bir arabayla İsveç'e gidip ortada dolaş dolaşın bakalım yani benim yaptığım gibi pek hoş bir <gülüyor> deneyim olmuyor bizden bire o son derece medeni modern İsveçlilerin aslında hiç öyle olmadıklarını de i̇şte kendi içlerinden olması gereken kabul etmeleri gereken kişilere karşı da öyle olduklarını veyahut da işte o e, sembolleri taşıyanlara da e, o, e, tahammülsüz olduklarını görüyorsunuz sizden Evet o yüzden de bu son akım yani bütün dünyayı da saran hatta Amerika'ya da ulaşmış bulunan <gülüyor> e, Suudi Arabistan'da hatta Kuzey Kore'de bile gösteri olduğunu duyunca çok şaşırdım en beklenmedik yerler. <gülüyor> e, ama aslında e, Hı hı. Medyada ana akım diyelim medyada söylendiği gibi sadece bir ekmek vesaire kavgası değil. Aynı zamanda demokrasi özgürlüğünün yanı sıra haysiyet içinde yola çıktıkları apaçık ortada işte bütün bu aşağılanmadan filan da çıkıyor. Ben böyle görüyorum yani. Haysiyet onur hakikaten çok önemli kavramlar. Daha önceki haftalarda bahsetmiştim bu Güney Amerika'daki işte anayasa mahkemelerinin ee, bu konu üzerinde durması insan umuru kavramı üzerinden mesela bazı hukuki e, kavra, e, şey, yaklaşımlar e, ba, bir kitahat e, oluşturmaya çalışmalarından bahsetmiştim. Bu hakikaten çağımızın gel gelecek yani önümüzdeki dönemin bence en önemli kavramlarından biri olacak. İnsanın hakları hakikaten bunun üzerinden yeniden kurgulanıyor olacak evet, herhalde evet. diye düşünüyorum ve ümit ediyorum. Ama Avrupa'nın kendi tabi bu e, Acıklı haline e, baktığımda çıkışının ne olduğunu da tam göremiyorum açıkçası. E, çünkü e, İtalya'da mesela işte bu 2009-2008-2008'de özellikle bu Romanya'dan gelen e, Çin karşı mesela yapılanlar, e, hakikaten neredeyse onların ateşe verilecek kadar büyük bir nefretle onlara yaklaşılması. Bunlar çok zaten bir takım şeylerin ipuçlarını veren bugün işte Fratini gibi bir politikacının bile sözde göç taraftarı olan birinin bile böyle laflar etmesine gelen zihniyeti gösteriyordu aslında. Bir de Çünkü, tabii, hı, çok, evet. çok pardon böldüm. Hani bu yaklaşımda bütün Avrupa'ya bunu yayıp da işte sanki böyle homojen bir yaklaşım. E, ...varmış gibi sanki konuşuyoruz biz de hani genelleme Hı -hı. yapmak, basitleştirme Hı -hı. yapmak adına ama... E, ...daha çok bana gözüken en azından e, bundan siyasi rant sağlayan bir kesim var. E, i̇şte Hı -hı. bu e, temsili demokrasinin de evet. e, maalesef açıklarından biri çünkü insanlar hani belirli dönemlerde oy kullanıyorlar... ...ve evet. işte e, bazı korkuları e, pompalayarak böyle e, oy alma, oy kazanma gibi şeyler olabiliyor... Ve bu siyasi rant kazananların bir politika stratejisi neticesinde de gelişen bir şey aslında gibi değerlendiriyor. Tabii doğru. Şimdi şöyle bir şey var. Biz böyle konuşurken Avrupa'yı da yani töhmet altında bırakmayalım. Mesela öyle kuruluşlar var ki öyle kurumlar var ki Türkiye'nin de mesela vize problemi için Türkiye'den çok daha fazla çalışıyor. Hakikaten Türkiye'nin devlet olarak bu konuda yaptığı ciddi bir şey yok. Son dönemde egemen bağışını falan bir takım sö sö söylemleri var fakat orada da bir tuzak var bu arada bunu da belirteyim neyse ona döneceğim. E, bu konuda mesela benim e, Türkiye'nin visa sorununun çözülmesi konusunda en çok çalışanlardan biri gördüğüm e, Brüksel'de mesela bir düşünce kuruluşu vardı üstelik de son derece katolik eksenli. Ama bunu mesela bir kendine konu edinmiş. Yani Türkiye olan vize uygulamasını mesela olumsuz karşılığı vesaire. Yani bu tip e, t, Avrupa içinde de aslında hani bu konu gerçekten ciddi şekilde tartışılıyor vesaire. Yani Avrupa'da da e, insanlar farkındalar yani böyle bir şeyin yanlışlığının. Biz bu arada tabii Türkiye olarak mesela kendi mültecilerimize nasıl davranıyoruz? Aa, ayrı bir ayrı, konu. evet. E, yakın tabii. zamanda Van'daydım mesela. İşte tabii orada mesela gelen Afgan mültecilerin bilmem ne hali harap tamamen son derece sefil koşullarda yaşıyorlar. Keza mesela Kuzey Irak'tan gelen Kürt mültecilerinde ciddi ayrımcılığa uğradığı söyleniyor Türkiye'de. Kürt oldukları için böyle şeyler de var yani onun için biz kendimize de aynayı tutmalıyız tabii. Evet, yani, yani, yani burada de, tek evet. bir zaten tek standart işte etiğin en temel ilkesi kendisine yapılma, yapılmasını istemediği şeyi başkalarına yapmaması ilkesi herhalde kılavuz ilke bu olmalı ve zaten onun için de işte Avrupa Birliği'ne girmek iyidir kötüdürün çok ötesinde evet. bir durum ya da işte mesela bir uzak bir bağlantı olacak ama Kaddafi'nin elinden insan hakları ödülü alması, <gülüyor> başkaları da aldı diyerek savunulması olacak işte değil yani başbakanın. Çünkü bilinen bir adamdı ne nitelikleri insan haklarıyla herhangi bir bağ olmayan bir diktatör olduğunu herkes biliyordu ona rağmen aldı tabii yani. Evet evet aynen öyle. Bize tabii bu geçenlerde mesela televizyondaki bir yorum programında bunu ben savunulduğuna şahit oldum. İşte Berlusconi de şöyle yaptı. Tony Blair de böyle yaptı. Şimdi bunlar sanki mata adamlar da. Tam onu kastediyorum işte. Berlusconi zaten elini öpüyordu işte. Evet yani Daha önce dikkat sene önce gördük. yani son, son, son derece çıkarcı politikacılar bunlar. Şimdi yani işte, Soniple de artık sicili son derece artık şey yapılık lekelenmiş bir adam. <gülüyor> Vatandaş tutuklamasına maruz bırakılması gereken bir savaş suçlusu aslında. Evet kılavuz belirlenecek de. insanlar referanslar değil tabii ki. Evet. evet evet ama işte bir, bu bu aslında bütün bu şey sorun bu tip şeylerin bir. Sağ popülist kültürün hakim olması. Avrupa'da da Türkiye'de de. Ee, tamamen milliyetçi bir söylemin böyle hemen ağızların kayması. Ee, buna yönelilmesi. Ee, bu anlamda aşırı sağ da gerek kalmıyor ki artık zaten. Ee, evet, aşırı... Aynen öyle. Yani demin <gülüyor> e, Mahir'in başlattığı ve çok önemli evet. bir tartışma bu. yani evet. Tabii ki Avrupa'da mesela şimdi bu şirketlerin vergi ödememesine karşı Ankat hareketini takip evet. etmeye çalışıyoruz. Müthiş şeyler oluyor yani egemenliği kültüre ağır bir şirket egemenliği kültürüne ağır bir darbe vuran genç ve çok parlak insanlar yani sıradan insanların hareketleri. Evet. Yani evet. böyle değerlendirmek gerekiyor herhalde. Küçük bir not bu arada demin bahsediyordum Türkiye'nin bu vize konusunda işte evet. e, vize kalkacak vesaire konuşmaları oluyor işte bu egemen bağışında mesela bazı söyledikleri var işte bu bu, bu da geri kabul anlaşmasının mültecilere yönelik imzalanması e, sonucu gerçekleşeceğe benziyor e, bu geri kabul an anlaşması hiçbir üye olan devletle imzalanmıyor. Bu da yani bir yandan hani o vizenin mesela Türkiye'ye olan vize rejimi eee yumuşasa veyahut da işte serbest e, dolaşabiliyor olsa, serbestleşse yani insanlar serbest dolaşımını tabii karıştırmamak lazım da e, o oluyor olsa bile bu aynı zamanda bir yandan Türkiye'nin zaten e, hiçbir zaman iyi olamayacağının e, ön kabulü gibi bir duruma tekabül ediyor aslında. Böyle de oradaki e, bir oyun var. Ee, bu arada bütün işte Arnavutluk'ta bütün bu göçmen korkusuna rağmen işte Arnavutluk'tan tutun bütün o Balkan ülkelerini de kalktı bu arada. Bir de tabii şey var vize e, muafiyeti veyahut hı hı. E, kolaylığı karşılığında imzalanacağı söyleniyordu ama o dün sanıyorum yapılan e, bakanlar konseyinde de öyle bir yetki verilmemiş komisyona. Vize diyaloğu diye ne olduğu belirli olmayan neyi kapsadığı hı hı. belirli olmayan bir şey önerilmiş ya orada işte tabi bu Avrupa Birliği ile olan son kötü giden aslında o müzakere sürecinin vesaire etkisi bunlar ilerlemiyor bir türlü süreç işte ne oluyorsa işte daha önce de bahsetmiştim ben bürokratlar bunu canlı tutuyorlar şu an Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin hala sürüyor olmasının pamuk gittiğine bağlı olarak Tek aslında sebebi bu perde arkasındaki bir takım bürokratların işini yapıyor olması Brüksel'de ve Ankara'da o kadar. Başka hiçbir şey değil. Bu da tabii e, hakikaten düşündürücü bir şey. Tamam Avrupa Birliği'nin çok büyük hataları var vesaire işte çok sertçe eleştiriyoruz. Ben de eleştiriyorum ki eskiden katıksız bir Avrupa Birliği taraftaydım şimdi bunun ne kadar yanlış olduğunu görüyorum böyle bir e, ne olursa olsun Avrupa Birliği falan filan gibi bir durum yok. Tabii ki Avrupa Birliği de eleştirilmeli ve çok e, ciddi eleştiriyorum ben de ama yani bu aynı zamanda Türkiye'nin e, bu, bu e, tavrını tutumunu e, hakkı çıkarmaz. Şu an Avrupa Birliği politikamızın gerçekte ne olduğu belli değil. Daha doğrusu son derece belli. Avrupa Birliği tamamen çöpe atılmış bir proje. Bu da doğu, bu, bu da doğru değil. Türkiye Avrupa Birliği'nin hatalarını düzeltmek mesela ve Avrupa Birliği'ni dönüştürmek fikriyle de ortaya çıkıyor olabilir. Aynen. Yani demin Çıkmadı. konuştuğumuz şey çıkmalı. Yani etik ilkeler hakim olmalı yoksa pragmatik ve real real politik değil yani. Son derece real politika aslında tabii Türkiye'nin de şu anki politikası. Hümanistik evet. politika değil dış politikaya bakımda. Şamgen vesaire olayları evet. aslında arka planında. Türkiye'nin çıkarları söz konusu tamamen. Evet. Peki bitiriyoruz herhalde. Yani Gaddafi'yi kim misafir edecek? Yarın, yarın öbür günden sonra Burkina Ra Fas mı? Açık radyo değil bunu biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle yani kö kötü hayatlar olacağını zannetmiyorum. Yani bir çavuş eskulu tarzı bir e, dönüşüm söz konusu olmayacağı için sonuçta e, herhalde hayatlarını bir yerlerde bütün bu servetle sürdürüyor olacaklar. Macaristan'da oteli var mesela Kaddatin'in son derece görkemli. Öyle mi? Hmm. <gülüyor> evet. Güzel bir otel bir... orada yaşayabilir mesela. <gülüyor> bir kuruşun bile yok diyordu halbuki. Ama emin öyle. emin değilim en azından Macaristan'da olduğu kesin. Ha bu arada tabii London School of Economics'in falan da e, 2 milyon euro kadar bir bağış aldığı ortaya çıktı. <gülüyor> evet. o, oğlu da orada doktora yapmıştı. Şimdi tabii onlar da kız yaşıyorlar falan filan. konuştuk Evet, parada tatlıdır yani demek ki herkes için neyse. Ama London School of Economics öğrencileri de rektörlüğü basıp alınan parayı geri verine eylemi yapmış. Onu da söyleyelim. Kaç gündür London School of Economics e. <gülüyor> biraz, ya şey... biraz gecikmeli ol, olsa da. <gülüyor> evet. Gel. Ya kadirin ne oldu? Üstelik ya şaka yapar gibi şey doktorası yapmış yani orada. Ee, sivil, e, toplum sivil toplum, falan. toplum ve demokrileri. <gülüyor> İşte evet yani dünyaya hakim olan bu sinizm hakikaten insanın nefesini kesecek düzeyde. Evet Artık hocası geldi, da David evet. Held'miş bu arada. Meşhur evet, evet, sivil evet. toplum uzmanı şey demiş yani Seyfi böyle bir insan değildi falan demiş. <gülüyor> böyle bilmezdi. <Evet. gülüyor> işte tarihin yanlış tarafında yer aldı falan filan demiş hani bu şeydi ama yani zaten herhalde yanlış tarafındaydı hep de. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> neyse neyse. Peki çok teşekkürler.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 Açık Gazete Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Mahir. Bugün canlı yayındayız. Yılda bir iki kez yaparım, evet. damlarım stüdyo. Evet, evet. <gülüyor> Böyle oldu. taraftar evet. baskın gibi bir şey oldu. Tışarıda arkadaşlar var, ters bir şey söylersek zaten... <gülüyor> Müdahale edecekler. Koridorda bekliyorlar. Sessiz şu anda. Peki ne konuşuyoruz bugün? Spor konuşuyor muyuz? <gülüyor> Her hafta oluyor. <gülüyor> Doping şiddetlerken. Genellikle kolay olmuyor Sağ spor içine. konuşmak. Sağ içine pek zaman kalmıyor. Biraz bence voleybol, basketbola uzanalım. Yani Avrupa kupaları zaman zaman konuşuyoruz. Voleyboldaki durum ilginç. Yani Kadınlar voleyboldaki özellikle. Aslında Türkiye'nin Hani kulüpler düzeyinde belki de en başarılı takım sporudur. E, o eski Eczacıbaşı geleneğinden kalma. Evet, uzun seneler Eczacıbaşı. E, yani e, atılarsınız belki 1980'de bir Avrupa ikinciliği var Eczacıbaşı'nın. Evet. E, o zaman üst Üstad'ını çıkarıyorlar. bir Böyle bir derbi maçtan önce bütün Eczacıbaşı'nın kızları böyle. O fotoğraf her yerde vardır. Pardesülü, kaş kollu evet. şey yaparlar. Gayet Resmi geçit yaparlar ikincilik evet. kupasıyla. E, şimdi o kuşağın Oyunculuğunun bir çoğu işte yani voleybol zaten çoktan bıraktılar da ya yöneticilik yapıyor televizyonda yorumculuk bazı şirketlerde yöneticilik. Ee, sanıyorum mesela şu an Fenerbahçe kadın takımının menajeri Viola Diko işte o takımın ikinci kaptanıydı galiba. Ee, önemli bir ilk adımda ama sonra devamı geldi hep yani kadınlar voleybolda hep bir işte Avrupa ikinciliği vesaire vardır. Geçen sene Fenerbahçe Acıbadem bir benzeni gerçekleştirdi. Kandaki dörtte finallerde Yarı finali geçtiler Ve finalde, finalde Bergamo'ya kaybettiler Ama bunun üzerine Takımın sponsoru Acı Badem'in sahibi Mehmet Ali Aydınlar daha da hırslandı Bütçeyi daha da arttırdı Ve tahminlere göre Söylenlere göre 10 milyon Avroluk bir bütçe söz konusu Yani Avrupa'daki en yüksek bütçe Kadınlara boyunca Erkeklerde de muhtemelen Avrupa'da buna yakın Bütçe azdır Öyle mi? Belki de yoktur. Müthiş bir para yani bu. E, tabii onlar e, bu seviyeye çıkınca e, Türkiye'nin diğer iki dalı takımı da bütçe arttırdılar. Onlar da Ezra Zentiva e, ve çok uzun ismiyle e, Türk Telekom Vakıf Bank Güneş Sigorta. <gülüyor> e, yani iki kulüp birleşmişti bir de sponsor olunca çok uzun bir isim oldu. Onlar da e, ciddi bütçe arttırdılar ve çok iddialı üç takım oldu. Türkiye'de. Hani diğerleri de fena değil ama bunlar Avrupa'nın en artık zirve seviyesinde ve kanıtını da gördük. Avrupa Ligi'nde 3'ü de oynuyor. Grup maçlarında 18 maçın 16'sını kazandılar. Sadece Fenerbahçe ile Eczacıbaşı birer rengi aldı. Eczacıbaşı'nınki artık hani son maçta öyle şeylerle yedeklerle çıkılan bir maçta Zürih'te. Sonra ikinci turu geçtiler. Bu arada Fenerbahçe başvurdu ve İstanbul'da dörtlü final düzenleme hakkını kazandı. Yani 13-14 Mart e, sanıyorum. Yani 3 işte hafta sonra 2 e, hafta sonra İstanbul'daki e, dörtlü finalleri e, ev sahipliği yapacak Fenerbahçe. Ama şöyle bir durum oldu. İki takım, iki Türk takımı daha ikinci turu geçtiği için. çeyrek finalde de onlar eşleşti. Yani e, Vakıfbank Güneş Sigorta diyelim Eczacıbaşı ile. Eczacıbaşı Zentiva ile. Onun galibi de yarı finalde Fenerbahçe ile oynayacak İstanbul'da zaten. Yani otomatikman bir Türk takımı daha ikinci turdan, ikinci tur bitiminde bir Türk takımının finalde e, olacağı finaldir, belliydi. Kesinleşti yani. E, bu da şundan dolayı aslında İtalyanların yol bir durum bu. İtalyan takımları 70'lerin sonlarından itibaren hatta 80'lerin başları diyelim bu hem kadınlarım erkeklerde voleybolu el, el koydular tam anlamıyla. E, o bir kendi geliştirdikleri sponsorluk sistemi yani... Böyle büyük Milano Roma gibi takım şehirler değil de işte Treviso vesaire daha ufak şehirlerin takımları bir sponsor buluyor. İşte bu Benetto'nun olur, Sisley'i olur, bir takım mutfak ürünleri firmaları olur, Scavolini vesaire. Bunlar ufak şehir takımlarına sponsor olup bir süre Avrupa başarısı kazandılar yıllar içinde. Önceki yıl sanıyorum ya da iki sezon oldu İtalyan takımları Avrupa'da 100. şampiyonuna ulaştı. Kadın erkek karışık. Toplam'da 100 kupa. Mü müthiş. Ve ilk kupada İstanbul'da kazanılmış. Çok ilginç. İtalyan gazeteleri onun fotoğrafını yayınladılar. Ee, bir erkek takımı elinde Türk bayrağıyla Ankara Atatürk <gülüyor> Spor Salonu'nda tur atıyor o zaman. Herhalde 78 ya da 79. Yani anısı var diye öyle fotoğraf çıktı. Ben de şaşırdım. Meğerse ilk şampiyonlukmuş. Şu oldu tabii. Bir sürü kupada bir sürü İtalyan takımı var. Ee, eğer mecburi bir eşleşme yaratmazsanız mesela yarı finalde üç İtalyan sürekli iki İtalyanın final oynadığı ...bir kupa, yani evet. üç kupa var... ...böyle bir durum söz konusu... ...bunu engellemek için işte bir 10-15 yıl önce... şey geçildi... ...hani iki takımın olduğu çeyrek final, yarı finalde... ...hani birbirleriyle eşleştirelim ki... ...finalde hiç olmazsa işte bir İtalyan, bir Fransız... ...bir İtalyan, bir İspanyol olsun... ...bir Rus olsun... ...mantıyla... Bu, ...bunun sonucuyla iki Türk takımı... ...önce çeyrek finalde... ...sonra yarı finalde eşleşmeş, eşleşmek zorunda kalıyor... Güç olarak baktığımızda belki de final bile oynayabilirlerdi yani Kur'aya gidilse. Öyle bir durum söz konusu. Evet. Tabi bir şaşırtıcı sonuç oldu. O ilk turkeşleşmesinin ilk ayağı oynandı çarşamba günü. Şaşırtıcı bir sonuç çıktı. Güneş sigorta 3-0 yendi Eczacıbaşı'nı. Farklı bir sonuç aldı. Şimdi rovanş hafta İstanbul'da tabi. <gülüyor> İstanbul diye gidiyor. Ee, şimdi çok avantajlı çıkıyor Güneş Sigorta maça. Böyle ee, durumlarda ya 0 kaybederse kaybedersen nasıl belirleniyor şey? Ee, ee, burada bir Aslında kupalara göre galiba değişiyor. Normal yani eskiden e, şuydu hani rövanş 3-1 kaybedeseniz bile turu geçiyordunuz. Evet. Şimdi e, karşılıklı maç kazanma e, şeyi çıkardılar. Esası öyle olunca bir altın set oynatıyorlar. Ha işte Maçın sonunda de, geçen son. sene oldu ama 3-2'lik e, maçların karşılığında oldu. Yani bir 4-2 bitiyor maç mesela. Evet. Bir 6. sete uzuyor. E, ama hani ciddi bir gözlem vermiş oldu. Bakıp Banka Got. Yani setleri de çok zorlanmadan kazanmışlar. E, ben hani Elzacıbaşı'yı bir parça daha önde diye düşünmüştüm. E, yani bu iki takım da herhalde tahminlere göre Fenerbahçe kadar olmasa da 5 milyon avro 5-6 milyon avro civarında harcama yaptılar çok ciddi yani dünya şampiyonası vardı 3 ay önce orada oynayan bir sürü oyuncu Türkiye liginde oynuyor şimdi yani Amerikalı, Brezilyalı, İtalyan İtalya liginin en önemli takımlarından en önemli oyuncuları aldılar yani geçen senenin Avrupa şampiyonu Bergamo işte bir oyuncusunu önce kaybetti sonra o hamile olduğu için voleybol ara verdi Eczacıbaşı bir tane daha aldı birini Fenerbahçe aldı galiba. Birinin antrenörünü Fenerbahçe aldı. Ciddi bir şey oldu. Dünyanın en iyi ligine, ligi diye bildiğin, İtalya ligine böyle bir hücum oldu. Evet, yani bu durumda Türkiye'de bu sene bir şampiyon çıkması ihtimali kuvvetli diyorsun. Bence hele İstanbul'da olunca çok yüksek. Yani evet. ilk defa bir numaralı kupada yani Avrupa liginde herhalde bir Avrupa şampiyonluğu gelecek. Diğer kupalarda var. Türkiye 3 şampiyonluk kazandı kadınlarda ee, ama herhalde en büyük kupada ilk şampiyonluk olacak herhangi bir takım sporunda da biz bir Türk takımı şey olmadı ee, Yani Avrupa şampiyonu diyebileceğimiz bir Avrupa Ligi Şampiyonlar Ligi bir numaralı kupada şampiyonluk kazanmadı bugüne kadar hep 2-3 numaralı kupalarda gelen şampiyonluklar var Efes Pilsen'in olsun Galatasaray'ın işte başının var Evet bu önemli bir dönüm noktası. Basketbolda nasıl oldu durum? <gülüyor> Basketbolda atılıyorsunuz. 3 hafta önce konuşmuştuk. Evet. Sezon başına göre ne kadar iyi gidiyor durum? Evet. Yolları açık. Fenerbahçe 3'e 0'la gidiyor derken tepe taklak oldular. Dün akşam Efes Pilsen elendi. Fenerbahçe işi e, Fenerbahçe işi iyice zora soktu. E, çok ilginç. Ben Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı vardı. 15.800 kişi varmış maçta dün. Tıklım tıklım dolu tribünler ve hani bir Yunan takımı olduğu için ekstra tezahürat var. Tribünlerden de ma maç sonunda da galiba bir takım el kol hareketleri olmuş. Ee, Yunanlı oyuncular e, hani kazandık gibisinden. Benim izlediğim bölümde Fenerbahçe 17-12 sayılı öndeydi. Zaten ilk maçı orada 14 ile kazanmışlar. Hani, e, yani 14'ten az farklı inseler bile son maça bir grup birinciliği umudu taşıyacaklar. Kazanırlarsa grup birincisi olacaklar son herhalde 14 dakika 43-14 falan bitmiş. Böyle 29 sayı fark ediler yani son 14 dakikada. Benim çöküş yaşandı. Tam yani. öyle ve Olympia tam gereken fark yani 15 sayılık fark yakalayarak kazandı. Grup bir garantiledi dün akşamdan. Yani bir maç daha var. Evet. Şimdi Fenerbahçe haftaya Valencia'ya gidiyor. 3 sayılınirlerse elinecekler öyle bir durum söz konusu yani çok böyle bir ihtimal de var değil mi olursa. E, çok zor bir deplasman olacak. Yani evet. o Valencia çok kötü başlamıştı. İşte hani biraz dorotu durumu. Fenerbahçe ise işte en kolay deplasmandan Litvanya'dan mağlup çıktı dün kendi sahasında en büyük rakibine inildi. Yani ciddi bir moral bozukluğu var ama şu da var yani bir sürü sakatlanan oyuncu var. Mirsad yani Widmar sezonu kapatmıştı. Mirsat Türkcan Türkiye Kupası'nda sakatlandı, sezonu kapattı. Engin Sür hala dönemedi. Diğer oyunculardan önemli oyun kurucu Uk için hep sakatlıkları var. Yani geniş bir kadroları var ama çok sık sakatlıktan dolayı kadro değiştirmek zorunda kalıyorlar. Bence bunun biraz etkisi var. Yani o tam düzeni oturtmuştu Fenerbahçe hani aralık Ocak aylarında evet, yani 3 hafta falan önce konuştuğumuzda neredeyse finale kadar yolu olabileceği ihtimalinden bile bahsediyorduk yani, hem Fenerbahçe hem de Efes Pilsen'in evet. şey pardon evet, Şimdi biri gitti biri de çok riskli durumda. Yani Efes sen zaten kötü bir sezon geçiriyor. Yani Türkiye liginde 4 yenilgileri var. İşte bu isim değiştirme davası onların zaten moralini bozmuş bir durum. E 4-5 yıldır takım başarısız yani işte 6-7 yabancı oyuncu geliyor onun 5'i gidiyor yazın tane yenisi geliyor Türk oyuncular böyle ikinci plana düşmüş durumdalar hani ligi oranına Avrupa'da başarılı gözüküyorlardı onlar da 2 işte Real Madrid muhalebiyeti derken dün de Siena yenilince elendiler yani son maçta Siena ile puanlar eşitlense bile average'la elenecekler, elenmiş olacaklar. Elendi yani bitti. Hı. Siena'da da üstelik de gayet işte demin e, voleybolda bahsettiğimiz gibi küçük şehir takımlarına sponsorluk yapılmasının bir basketboldaki bir örneği. E, yani. En iyi örneği yani <gülüyor> İtalya'da mesela hmm, hani Torino'nun çok iyi basket takımını ben hatırlamıyorum. Milano'nun tabii var ama son yıllarda çok iyi değil. E, Roma ama en, hani tarihi olarak en iyi takımlar işte Varese, Cantu Evet, onlardır, onlar, Bolonia takımlarıdır. Şimdi on son 5 yıldır Siena çok iyi bir e, model sergiliyor yani İtalya günde hep şampiyon, Avrupalı en iddialı takım. E, ve küçücükte ne, bir şey e, Siena'nın nüfusu ne kadardır yani 50-100 bin var ee, mıdır? E, yoktur bile Aynen yani öyle bir şey. Ama her maçta işte tıklım tıklım. E, yani şey iyi götür. o modeli iyi sürdürüyorlar aslında. Evet. Ee, e, baskette evet. durum kötü kadınlar baskette de kötü şu meşhur doping ha, ve tavrasi tartışmasının yansıması oldu çünkü Fenerbahçe yıllardır yatırım yapıyor çabalıyor onlar da Avrupa Ligi'nde kadınlar da çeyrek finalde eğleniyorlar hep bu sezon artık yenilgisiz geldiler işte sağ avantajı var Hani bu sefer olacak diyordu herkes salı günü ilk maça çıktılar İstanbul'da devre 47-31 Fenerbahçe önde Maçı 11 ile kaybettiler. E, i̇kinci yarıda 26 sayı fark ettiler e, Rus takımından Spartak'tan. E, yani olmayacak bir şey aslında. Hani ilk yarı bu kadar izici bir üstünlük kurmuşken, ikinci yarı tamamen çözüldü takım ve şimdi bugün Rusya'da revaş maçı var. Kaybederlerse eğlenicekler. Yani kazanıp e, gelecek Perşembe günü İstanbul'a 3. maçı bırakmak durumundalar bu üç maçlık seri çünkü. Neden oldu sence bu Avrasya olayı? Ee, yani şu var tabii iki yaban hatta 3 yabancı gitti, yerinden yani hani 3 yabancı geldi. O da bir hani uyum. onlar ligde fena gözükmüyorlar ama lig bir ölçü değil. Bir ufak uyum sorunu olabilir. Bir de tabii çok konsantrasyonu dağıtıcı bir durum var. Şimdi takımın en iyi oyuncusu önce birkaç maça çıkmıyor. Kavga falan dönüyor, soru dopingi çıkıyor, itiraz ediyor. Kulüp yönetimi çıkıp açıklamalar yapıyor herkes Yani şey Takımı o, o hedefe kitlemiş bir yönetim varken kitlenmiş. E, bambaşka bir şey oldu yani. Doping, federasyonla kavga, Hacettepe böyle bir durum oldu. Üstüne üstlük e, bir herhalde yanlış anlaşılma var orada. Fenerbahçe elit bir takım sayıldığı için e, diğer yani Avrupa'daki diğer takımlar gibi antrenmanlarda belli oyunculara yani sadece maçta değil doping kontrolü yapılması lazım. E, orada sanıyorum bir yanlış anlaşılma oluyor kontrolörler antrenmana geliyor oyuncular yok hmm. apartopar oyuncuları çağırıyorlar işte orada yine bir şey oldu Fenerbahçe'nin suçlaması işte biz federasyon getirtti bunları hani halbuki zaten rutin bir uygulama yani Fenerbahçe yanı sıra işte rakibi Spartan'ın da oyuncuları kontrol edebiliyor dört takım seçiliyor galiba bu turda. Yani Fenerbahçe veya bu turda hani işte Fransız Burcu da olabilir. Yani kur, e, Kura ile belirleniyor. Yani. Evet, evet dört, yani o belirlenmiş zaten açıklanmış liste çok önceden. Hmm. Yani kulübün takip etmesi lazım. Orada işte bir takip sorunu. Antrenman iptal ediliyor. E, oyuncular e, ortada yok. Böyle bir panik yaşıyor. Yani bunlar hep e, takımın konsantrasyonunu bozucu şeyler. E, yani çok fazla Taurasi olayına odaklandı takım. Çok iyi giderken yani 12 maç kazanmış. İşte ligde kafa kafaya oynuyor. Avrupa'da çok iyi. Orada yani Taurasi olayını en sıkı şekilde hakkın araması lazımdı Fenerbahçe'nin ama takımın da o konsantrasyonu koruyucu bir birkaç önlem alması gerekiyordu. Yani belki hani bu turun bitimine kadar biraz bir iki üç hafta susup sonra açıklama yapmak konuşmak. Evet bir Olabilir. diğer oyuncu da ile dayanışma e, göstererek ayrıldı demiştin değil mi? Penny Taylor evet. Penny Taylor, o da Olabilir. o da önemli yani şeyde çok sık rastladığımız olaylardan değil aslında bu tip acımasız. E, işte bu Türkiye gelmesi desem, için rekabet. referans referans oluyor hani burası iyi burada oynayalım ee, sonra kadınlar imbeyle oynarız diye ee, hani o referans oluyor biraz herhalde onun Vicdan azabıyla böyle bir durum söz konusu oldu. Bir de yani bence pek alışmadığımız bu bencil rekabetçi tavır hakimken kültür farklı bir yaklaşım yani. Evet hele sporda öyle değil mi? Evet. İyice öyle çünkü. Evet cutthroat Hadi. dedikleri işte yani ağır rekabet. Evet, yani hani tenis, atletizm, bisiklet anlıyorum hani onlar bireysel sporlar ama işte voleybol, basketbol, futbol yani aynı adamlarla aynı kadınlarla e, haftada saatlerce berabersiniz belki yıllarca aynı takımda oynuyorsunuz aynı soyun modası hani bir dayanışmanın da olması lazım en azından takım içinde ama yani o çok fazla örneği göremiyoruz bir biz edelim. anca bu ama beni yani sen söylediğin zaman evet. etkilenmiştim şu ben... oluyor anca mesela Türkiye'de de örneği var yabancı ülkelerde de hani 5 ay maaş ödenmiyor artık hani burasına geliyor evet. e, oyuncuların e, o zaman bir şey diyorlar hani Altamına çıkmıyoruz toplu olarak. O başka ama buradaki <gülüyor> bayağı düpedüz bir duygusal dayanışma bir onur mücadelesi yani o açıdan dikkatimi çekmişti. Evet bir, birkaç iki üç dakikamız kaldı. Başka eklemi bu spor olayı olarak ne vardı bu hafta? Mahir sen şey diyordun ki e değinelim mi diyordun? <gülüyor> <gülüyor> ne yap, spor olayı sayılır mı bilemedim tamam. <gülüyor> evet Beşiktaş zaten geçen hafta İlk maçtan turu vermişti. Dün de herhalde işkence gibi bir dektasman oldu. Fakat çok tuhaf şeyler evet. oldu ya. Yani işi zora soktu gibi başlıklarda okuduk. Kendi sahasında 4-1 gibi bir hazimet sonuç almış bir takıma. işi mucizelere bıraktı filan gibi. Ne kadar iyimsar olabiliyor diye düşündüm ben bu evet. spor medyası. Dün başka bir maç vesilesiyle bakıyordum. Kendi sahasında iki farklı yenilip Avrupa Kupalarında turu geçen herhalde bir düzine takım var 60 yılda. iki farklı mı 3 herhalde 4-1 yenilip turu geçen takım herhalde yoktur. Yoktu evet Zaman değil. zaman yabancı gazeteler yayınlıyorlar bunu işte. İlk maçın sonucuna göre tur geçim oranını diyor. Herhalde %0'dır. Tahmin ediyorum. Çünkü zaten o ciddi bir güç farkını yansıtıyor 4-1 artık. Evet. Hani Kibri yenilirsiniz belki biraz ama yani. Yani böyle bir araştırma zahmetine de hiç kimse kat, katlanmadığı <gülüyor> için ya mucize ne ne de olsa vardır. Fidan esprisinde herhalde yapıyorlar. Yani ama, şeyde var hani rakip saha dört pire inlip tabi geçen var ama Kendi evet, sahasında. Kendi sahasında evet. e, Peki şey e, dün de artık seyirli işkence gibi bir maçta kimse seyretmemiştir Kar gördüm ee, yani benim oradan aldığım haber çok soğuk oldu yani gündüz saatlerinde bile. Soğuk olduğu yönündeydi. Herhalde bizim Ukrayna ile aynı saat diliminde miyiz? Hatta bizden bir saat öndüler mi bilmiyorum. Ee, ben de bilmiyorum. Saat yani 22'de başladım maç. Ee, yani işte hani Kiev'de saat 10'daki hava sıcaklığının soğukluğunu diyeyim <gülüyor> düşünmek istemiyorum. Ki tribünler doluydu yani Kiev'te evet. doldurmuştu. Hatta maçın sonlarında üzerindeki her şeyi çıkartmış, çıplak tezat yapan. Dinamo taraftarları vardı. Ee, i̇şte budur dedim taraftarlık. Vodka giymişlerdi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ekstra olarak. Evet 4-0 yenilerek. Ağır bir yenilgiye. Böylece Türkiye'nin de hiçbir takımı Avrupa Kupalarında kalmadı. Yani çok mi? başarısız Football bir var. sezonu kapatmış oldu Türk takımları. Ee, herhalde yani 53 ülke arasında bu sezon 20. falanız. Yani Türkiye'nin olması gereken yerin 10 basamak altı. Neredeyse çok... Neye göre olması gereken yer? E, yani 5 yıllık ortalamada Türkiye'nin puanı işte 10-11 o civar. Yani şey olarak saymıyorum bile. Hani büt, yatırma, yapılan yatırım olarak 6. falan olması lazım Türkiye'nin. Yani Aynen tarihinde şey. oralara hiç ulaşmadı zaten. Hani sezonluk Hı. olarak bile e, belki bir iki sezon işte vardır 5-6 bir sezonluk tutturulmuş Galatasaray'ın final sezonu. Fenerbahçe'nin çeyrek final sezonlarında olabilir. Tamam o zaman şeyle kapatalım. Kadınlar voleybolunda ümit oh. diyelim ve oh dif kapatalım. Alp çok teşekkürler. Hafta görüşmek üzere. Haftaya görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Biz de kapatırken programı bu haftanın son açık gazetesini George Harrison'la bu sefer ama onun Traveling Wilburys adıyla çok önemli müzisyenlerle bir arada kurmuş olduğu ve çok başarılı olan Travelin' Wilburys topluluğundan bir parçayla bitirelim. Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison ve Jeff Lynne birlikteydi. Doğum gününde Wilbury Twist adlı parçayı dinleyerek bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Put your hand on your head, on your head. Put, your put your foot in the air, then you hop around the room, around the room. In, your in your underwear, there ain't never been nothing quite like this, come on baby, it's a Wilburys twist, lift your other foot up. the glass the Ain't never been nothing quite like this It's a magical thing called the Wilbury twist Talking about the Wilbur Twist. What are you all to do? Spend your body like a, screw. like a screw Better not forget it on your shopping list You can stop the fire when it's the Wilbur and Ain't never been nothing quite like this Better come and get it, it's the Wilbur and I guess by now you've got the jizz Everybody's crazy, not the Wilbur and Çıkkastı